gegen geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. WWF'in Akdeniz'i tehdit eden sorunlara dikkat çekmek için Fransa'dan yola çıkan Blue Panda yarkenlisi İtalya'nın ardından WWF Plastik Atıksız Şehirler üyesi İzmir'in pilot ilçesi Çeşme'yi ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 4 Ekim 2019'da şehri ziyaret eden Blue Panda yerkenlisini imzaladığı niyet beyanıyla WWF'nin dünya genelinde 36 ülkenin dahil olduğu plastik atıksız şehirler ağına İzmir'de katılmıştı. Böylelikle İzmir, Nis'ten sonra Akdeniz'de 2030'a kadar doğaya karışan plastiği sıfırlama sözü veren ikinci şehir olmuştu. WWF Türkiye ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle İzmir'in Çeşme ilçesi de Temmuz 2022'ye kadar plastik kirliliğini %30 azaltmayı taahhüt etti. Blue Panda'nın ziyareti kapsamında Çeşme'de düzenlenen lansmanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, plastik atıksız şehir hedefini hangi çalışmalarla ve nasıl gerçekleşeceğini içeren eylem planını açıkladı. Türkiye'de ilk defa bir Büyükşehir Belediyesi olarak geri dönüşüm sektörüne yatırım yaptıklarını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İz dönüşüm, ambalaj atığı toplamı ve ayırma tesisimize günde 420 tona kadar ambalaj atığını ayrıştırarak geri dönüştürme kapasitesine sahibiz. Burada şimdilik 4 ilçemizde Bucak, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere'ye hizmet veriyoruz. Ağustos ayı içerisinde bu 4 ilçeye yerleştireceğimiz 800 geri dönüşüm kutusu İzmirlilere 2 seçenek sunmamızı sağlıyor. Atıkları eskiden olduğu gibi çöpe atmak veya geri dönüşüm kutularımızı oluşturmak. Vatandaşlarımız şayet ikincisini tercih ederse doğamız ve toplum sağlığı korunmuş olacak. Ülke ekonomimiz büyüyecek. İz dönüşüm projesiyle sokak toplayıcılarına da sadece iş olanağı sağlamıyoruz. Daha iyi ekonomik şartlar kalitesi yüksek bir yaşam ve sağlıklı iş koşulları da sunuyoruz dedi. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli 2019 yılından bu yana İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyelerinin atıkları Adımlar ve karşılaştıkları zorluklarla dikkat çekerek şöyle dedi. Plastik atık meselesi uzun ince bir yol. Altyapı yatırımları gerektiriyor ve zaman alıyor. Kararlılıkla bu yatırımların devam etmesini ve İzmir'in plastik atıksız şehir olma yolunda ortaya koyduğu eylem planını üvedilikle hayata geçirmesini umuyoruz. Sorunun çözümü için... Hızla depozito gibi uygulamalara başlanmasını bekliyoruz dedi. Son 20 yılda plastik üretiminin büyük bir hızla arttığını vurgulayan Pasinli her yıl 20 milyon tondan fazla plastik atığın denizlere karıştığını söyledi. Pasinli bize havamızı, suyumuzu ve toprağımızı sunan doğamız plastik üretiminin artması nedeniyle plastik kirliliği tehdidiyle karşı karşıya. 2002 ve 2016 yılları arasındaki önceki yılların toplamı kadar plastik üretildi. Plastik üretiminin 2040 yılına kadar 2 kattan fazla, denizlerdeki plastik kirliliğin ise 3 kat fazla artması bekleniyor. Ancak anışkanlıklarımızda yaptığımız küçük değişiklikler plastik atıksız bir gelecek için adım atmamızı sağlayabilir diye konuştu. Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Sıra Dağları arasında deniz seviyesinden 3 bin, 480 metre yükseklikteki zorlu bir tırmanış rotasına sahip altı parmak dağına çıkan Ömer Aydınoğlu, daha önce zirveye çıkan dağcıların bıraktığı çöplerle karşılaştı. Çöpleri toplayan Aydınoğlu, sevgili dağcı kardeşler, bu çöpleri burada biz topladık. Doğusunu getiriyorsunuz, boşunu götürmüyorsunuz. Bu çöpler burada altı parmak zirvede bırakmayın. Biz bunları aşağı indireceğiz. Üzüldüm yapmayın. Bunları burada bırakan insanlara ben dağcı demiyorum. Dağcı olan insan bu çöpleri buraya bırakmaz, çevreyi temiz tutar. Her sene geliyoruz, her sene bu kadar çöpü bırakırsa ne olacak? Bu dağlar temiz olduğu için biz geliyoruz. İlerleyen yıllarda bu çöplerden biz buraya gelemez oluruz. Lütfen çöplerimizi aşağı indirin dedi. Asbest ve tehlikeli atık içeren Sao Paulo gemisinin sökümünün Ali adı gerçekleştirmek istenmesine karşı bir araya gelen İzmirliler... Ölüm gemisini istemediklerini söyledi. Ala Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen çevre emek ve meslek örgütleri, petrol iş Ala Şubesi önünde toplandı, demokrasi meydanına yürüdü. Ala dünyanın çöplüğü değil, havama, suyuma, toprağıma dokunma ve işçi, çevre ve halk sağlığı için ölüm gemisini durduralım pankartları açıldı mitingde. Doğanın maliyeti sıfır, zehirli gemiye dur de dövizleriyle taşındı. Miting sırasında dünyanın çöplüğü olmayacağız ve susma haykar temiz çevre haktır sloganları atıldı. Mitingde ilk olarak São Paulo'nun Brezilya'dan yola çıkış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Açıklamanın ardından söz alan Devrimci İş Sendikası Konfederasyonu DISK emekli Sen Ali Ağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe geminin Türkiye karasularına girmesi için meşru ve haklı mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Fransa'da Sen nehrinde bir beyaz balina görüldü. Yetkililer şu anda Paris'in 70 kilometre kadar kuzeybatısındaki Vernon'da bir kanal havuzunda bulunan hayvanı kurtarma planı üzerinde çalışıyor. Çevre örgütleri halka beslenemediği için zayıflamış görünen balinadan uzak durma çağrısında bulundu. Reuters ajansına göre çevre örgütü Sea Shepherd, Fransa'nın başkanı Lamia Essamiali, şu anda hayvanın nasıl besleneceği ve okyanusa nasıl yönlendirileceğini planlamaya çalışıyoruz dedi. SMA'li riskli olacağı için balinanın sudan çıkarılması seçeneği üzerinde durmadıklarını söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.